Zuhruf Suresi Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Vel kitabin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 وَالَّذ۪ي <gülüyor> Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de odur. لِتَسْتَوُوا ala رُهُورِهِ thumma تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا سَوَيْتُمْ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 kullarından bir kısmını, onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür. اَمِتْتَقَدَ Ne o? Yoksa o, yaratıklarından, aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti? وَاِذَا O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.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 Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar. اَمْ <gülüyor> اَاتَيْنَاهُمْ Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da onlar buna mı sarılıyorlar? بَلْ Ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler. Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. وَكَذَلِكَ <gülüyor> مَا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 وَجَعَلَهَا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. O bu sözü Hakk'a dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. بَلْمَتَّعْتُ هَا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 Senin Rabbinin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ عُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ بِيُوتِهِمْ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ بِيُوتِهِمْ سُقُفًا فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 Efe Sen sağırlara söz işittirebilir körleri doğru yolda yürütebilir beş belli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin Fe inna nadhhaban bike fe minhum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 hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz. <gülüyor> Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz? <gülüyor> Nitekim onlardan Musa'yı,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 Onlara hep birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye azaplarla sarstık. Ve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 fakat biz, onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar. وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُبَصِرُونَ أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا بَّذِي هُوَ مَهِينٌ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 O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan iyice çıkmış bir toplumu idi. Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak,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 ''İn huve abdun aleyhi ve li minkum fil Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mahsar ettiğimiz...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 Doğru yol budur, dedi. Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline. Hel İnsanlar hiç farkında değillerken, o kıyametin ansızın başlarına geri vermesini mi bekliyorlar? el <gülüyor> li Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır. Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا Ne mutlu onlara ki, ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir. تُحْبَرُونَ <gülüyor> Haydi siz de, eşleriniz de, neşe dolu olarak buyurun cennete.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 Fâfi'etun, Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. İnnel Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. La yufetter anhum ve hum fîhî mublisûn.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 لَقَدْ Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. اَمْ اَبْرَمُوا Ey Resulüm!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 İşitiriz ve yanlarındaki elçilerimizde yaptıkları her şeyi yazarlar. Deki, اِنْ De ki, Faraza Rahman'ın çocuğu olsaydı ona ilk ibadet eden ben olurdum. Sübhane Rabbis vel ardı, Rabbil Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir. <gülüyor> oynayacaklar Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar. O gökte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 Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. "Eğer onlara kim yarattı diye sorsaydın, 'Allah' derlerdi. Oysa